arz edeyim. İlim sahibi, takva sahibi sevilen bir zat. Bizim de ortak tanıdığımız bir delikanlı. 30'lu yaşlarda. Geldi ona ve şu durumu arz etti. Efendim, hanımla her gün kavga etmekten bunaldım. Hep günaha giriyorum. Kalbini kırıyorum. Artık bu kavga bitsin diye zaruri olarak ayrılacağım. Yoksa yani benim işim yatacak yerim yok <gülüyor> her gün kavga mani olamıyorum eve girer girmez kavga başlıyor e bir de kadın kalbi hassas başka türlü de dayanamıyorum beceremiyorum bir türlü müsaadenizle ben boşanayım bana dua edin de hayırla bitsin bu iş aldığı cevap şu bir ay içinde öleceksin düşündüğün şeye bak Aa, şimdi saf da bu sorak. kalbi bizim gibi öleceğim fikirlilik yok evet <gülüyor> Bir ay içinde öleceksin denildi. Demek ki öyle. Evet. E, döndü eve. <gülüyor> kavga gürültü sıfır. Başladı ibadete. Kaza namazları kılıyor. Allah lokum oldu lokum. E, hanım deniyor tabii alışkanlık icabı kavgayı falan. Her gün olduğu için artık bugün de olsun gibilerden cevap yok. Haklısın hanım diyor. Hallederiz diyor. Kadın da şaşırıyor. Ya bir ağız tadıyla kavga edemez olduk diyor. Ne oldu buna diyor ya. Başına saksı mı düştü bunun. Bir iki denemeden sonra vazgeçiyor hanım. nasıl ümit yok. Kendi işine bakıyor. Bizimki de ibadetlerini arttırdıkça arttır. <gülüyor> 30 gün doluyor, evet. bekliyor. Ölmedim ya. Falan. Kefeni hazırlıyor falan. <gülüyor> Hakikaten dediğini gibi ölmedim ya ne oldu? Belki ilk gün sayılmıyordur diye bir gün daha bekliyor, bir evet. gün daha falan. İyice kanaat gelsin diye 31 günlük ay mıydı falan? 33, 34 oldu hala yok. Mecburen geri geliyor. Hı. Efendim diyor. Hükümde bir değişiklik mi var? Yani Allahu alem. Olur ya belki ömür uzadı. Sen şimdi onu bir geç diyor. Kavga ne oldu diyor. Hmm. Efendim o günden beri hiç kavga yok. Ha. Boşanma ne oldu? vazgeçti efendim ne boşanması diyor. Ölecek adam boşanır mı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> şimdi diyor ki madem. Tedavi öyle, olmuş işte. Tedavi oldu. Kavga iki diri arasında olur. Çok güzel. Biri ölünce kavga biter. İkisi de ölse aşk olur. Cık. Ama ben hanımıza bir şey diyemem. Demek ki bak öldün, iş bitti. Bunu anladın, anlatın. Boşanma da yok, tamam, geçmiş olsun. Benim sana dediğime gelince, ne dedim ben sana? Bir ay içinde öleceksin. E vallahi doğru söyledim. Hangi ay içinde bilmiyorum ama. Bir... <gülüyor> vallahi alkışılacak bir şey hocam, bayıldım buna. Şimdi bunu hatırımızda tutsak ve desek ki, abi 12 ay var ve ben bir ay içinde öleceğim. Bilmiyorum hangi? Belki ya. bu senin değil, önümüzdeki sene ayırdı yani, şimdi. Yani ne bir sanmayız, azıra kim bu? bilir. 12 aydan birinde ama o kesin. E, ölecek gibi yaşayan adam kavga eder mi? Ölmeden önce ölmek en azından bu demektir. Ki bunu söyleyen Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, Mutu Kabla ente mutu hadis şerifi. Bir başka hadis şerifte de yürüyen ölü görmek isteyen, ölmeden önce ölen birini model görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın diyerek ha. işaret de verdi. Yani modeli de gösterdi yani. Peki Hazreti Ebu Bekir dünyadan ele tek çekmiş, işi gücü bırakmış falan vazgeçmiş biri miydi? Hayır. Muazzam dirayetli bir devlet yöneticisi. O halde ölmeden önce ölmek başka bir şeye işaret ediyor. Yani medeniyetimizin bize verdiği bir ders var. Bu şu demek. Haklı olmaz. Efendim. Ben demez, diyemez, mahcup olur. Biraz önce adı geçen Abdülhakim Efendi için Arvasiye. talebesi demiştir ki mevzunu bulamazdı ki ben desin. Ben dediği işitilmedi. Cık, cık, cık. Ben demek için kendinden bahsetmesi ay, gerekir. Utanıyor bundan utanıyor. ne beni ya biz, biz, biz hesaba dahil değiliz falan diyor. Yani bir defa ben demiş. Ne zaman? Ben zayi oldum. Ay, orada bile <gülüyor> orada diyor orada bile zayi, oldum. Ha, zayi oldum. He zayi oldum dediğini yok o da şu tabii yani e, kış kışa geldik hmm. hizmetimi yapamadım efendim yabancı dil bilseydim daha çok hizmet ederdim e, şeklinde acz inkisar hiçlik manasında ben. Orada da ben...